Allah Azze ve Celle Peygamber'e akabinde ashabına nasihat babında şu ibaralar geçer, kardeşler. O düşmanlar aynı sizler gibi savaş zamanında, savaş alanında acı çekiyorlar. Onlar da yaralıyorlar. Onlar da sizin gibi sıkıntılarına maruz kalarıyorlar. Onlar da sizin gibi ölüyorlar. Sakat kalarıyorlar. Ama sizin onlardan bir farkınız var. Onlar şeytan yolunda, tahtu yolunda. Ama siz Allah'ın yolundasınız ve onların Sizin Allah'tan umduğunuz şeyler onlar ummuyorlar. Onların bir umutları yok. Yani biraz yeni bilgisli olan bir komünist birisiyle münazar edebilir. Yani insanın adamın bir mücadelesi vardır, bir gayesi, bir amacı vardır. Aa o mücadeleye yolunda başına bir kaza gelip ölürsen nereye gidecek? On için bundan sonra diye bir alemi yok. Ama inananın böyle bir derdi yok. İnanan Allah yolunda olduğu için ölürse şeyit, kalırsa gaziler, iki tane güzellik. İslam o kadar güzel ki kardeşler. zekat müessesesi bile işlese araştırmalara göre 10-15 sene içerisinde o ülkede fakir kalmıyor. Zekat verecek duruma geliyor. Sadece o bir tanı cüzü. Sabrı insan bir kuşansa, sabrı bir yaşasa, kendin hepsinde hiç dışarıdaki insanlara tavsiye etmeden, ailesine, çocuklarına, arkadaşlarına sabrılı olun demeden o sabrı, dünkü dersinde bağlantı kurarak hatırlayın, kendin hepsinde bir yaşamaya başlasa, Rabbine iman etse, insanlar tesir alsın diye değil, Hani ben insanlara örnek olayım diye değil. İnsanlar beni örnek alsın diye bu hale, bu moda gireyim diye değil. Ya ben Rabbime kul olayım diye. Rabbim benim sabırlı olmamı istiyor. Böyle davranırsam Rabbim hoşnutluğunu kazanırım diye. Bu moda insan girerse kardeşlerim. İşte o zaman hem kendi nefsi hem de etraftaki insanlara tesir eder bu kardeşler. Ama insanlara tesir etme niyetiyle, örnek olma niyetiyle sadece. Hani ben şundan amel edeyim. İnsanlar beni görünsün de ben hocayım, korumum, itibarı, mevkim var, örnek alsınlar diye. Sadece sohbet ortamı için kendini kurar, kurulu saat gibi veya gideceği ortama gider gibi kendini kurar. O moda girerse onun haricindeki ortamlarda Allah'tan onu rezil fısıh eder. Nasihat ettiği insanlar bir gün sonra onun nasihat ettiği şeye düştüğünü görür. O yüzden Rabbiniz Kur'an-ı Kerim'de, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem hadislerde. ジャンナテリー・ジャンナテリー・ハルシャー・カルシャー・サブハンドルジャンナテリー・トーレベルジャンナテリー・サー・アリン・ナシアディ・デンキシー・サブハンドル・アラトラ・ヘッシェイク・ジェータージャンナテリー・ジャンナメン・エンナ・ソラ・ホジャン・シンボル・ダ・ネシンズ・ワールド・ビスン・ソーズ・ダ・ミズ・アメリティ・ヤ・シャレク・アラビス・ジャンナティ・アウィールド Biz size söylüyorduk ama biz yaşamıyorduk. Ha demek ki o zaman bizim burada iman eden bir insanın Allah katındaki makamı, mevkii ne olursa olsun. Allah önce o kişiyi kendisine kul olarak istiyor. Bu kulluğunu yaparken zaten Allah'ın izniyle inşallah etrafa da faydası olur. Yani ben tespih çevireyim de insanlar görsün onları da çevirsin. Bu rüyadır kardeşlerim. Ben şöyle bir sabrı kuşanayım da hani insanlara tesir vereyim bu rüyadır kardeşlerim. Biz de insanlar için bu dünya yaşamıyoruz. Sadece ve sadece Rahman olan Allah Azze ve Celle'nin rızasını kaldırmak için yaşıyoruz. Sadece cemaat kardeşlerimizin ortamında değil. Dışarıda mücahid, dışarıda evliya, evde ise terör estirmeyeceğiz kardeşler. Sabır önce eve lazım. Kendi yakınlarımızla beraber lazım. Çünkü insanları en önce yakınları değerlendirecek. Kendi ailesi, kendi komşuları. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem komşusu kişinin şerrinden emin değilse diyor, ibareler tehdit mahiyetinde geliyor. O yüzden kardeşlerim Rabbim bizi sabırla kuşandırsın. Sabrı yaşamayı nasip etsin. Peki sabrı elde etmek için neler gereklidir? İnşallah birazdan göreceğiz. Bakınız Rabbimiz başka bir ayetinde elbette sizi biraz açlıkla, biraz korkuyla, mallardan, canlardan yana biraz eksiltmeyle deneyeceğiz. Allah vaadinden dönmeyecek kardeşler. Şu anda bu ayetleri bize kopya. Çünkü Ankebut sureti ikinci ayette Rabbimiz buyuruyor ki Siz iman ettik demekle, inandık demekle, la ilaha ilallar demekle, salı vereceğinizi mi zannetiniz? Biz sizleri sınayacağız bu durumuna bak. Allah sizden öcekleri de denedi, <gülüyor> sizleri de deneyecek. Doğrular da Allah bilecek, yalancılar da. Burada Allah Azze ve Celle'nin bilmesi harşa bilmiyordu da ondan ortaya çıkarmak için değil. Siz ise şahit tutmak, maşer günü mazeret kalmasın diye Allah Azze ve Celle bizleri karıştırıp deneyecek. Madem biz sabır imtihanını başımıza gelecek musibetler için bize lazımdır. O zaman bu sabrı biz nasıl elde etmemiz gerekiyor? Yani kardeşlerim bize sabır olsa da olmasa da başımıza bu imtihanlar gelecek. Bakınız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde bir kadın çocuğu vefat etmiş. Ağut yakıyor kabrin başında. Allah sallallahu aleyhi ve sellem oradan geçerken ey kadın sabret, sabır musibetin ilk anındadır buyuruyor. Sabır musibetin ilk darbesidir. Sen benim başıma gelenin ne olduğunu nereden bileceksin? Peygamber'e hakaret ediyor. Allah Resulü oradan uzaklaşıyor. Bir sahabi bunu fark ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gittikten sonra dönüyor kadına. Senin yanına yaklaşanını tanıyor muydun? Hayır diyor. O Allah'ın peygamberiydi. Kadının evlat acısı bitiyor. Günah acısı başlıyor. Peygamberin arkasına düşüyor. Geliyor bakıyor ki peygamberin kapısına kadar kapıda muhafızlar yok. Kimse yok. Kapıyı çalıyor içeri giriyor. Ey Allah'ın peygamber beni affet diyor. Ben senin Allah'ın Resulü olduğunu fark edemedim diyor. Allah Resulü bakın kardeşler. Aynı kelimeyi bir daha tekrar ediyorum. Bu dersi yapmaya ilten sebeplerden bir tanesi bu. Biz başımıza acı bir haberin nerede geleceğini bilemeyiz kardeşler. Yani her zaman moda girip、yani、bize bir uyarı gelmiyor. Moda gir, hazırlıklı ol böyle, konsantre ol. Şu anda bir imtihan seni yakalayacak. Böyle bir şey yok. Nerede gelecek? Ne zaman gelecek? Tam en sevişli, en keyifli anda bir telefon gelebilir. Şu yakınını kaybettin diye. İşte bu ders kardeşlerim. Kendimizi bu modda tutmamız gerekiyor. Şu anda sevdiklerimizi belki biz önce acılarını göreceğiz. O yüzden kardeşlerim Allah Resulü kadına diyor ki sabret. Sabır musibiyetin ilk anındadır.、Yani、o ilk haberi duydun. Başına bir acı geldi. O anda ilk ağzından çıkan kelimeler yazılıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in çocuklarından Allah-u Alem bin Muradih İbrahim isimdeki çocuğu vefat ediyor. Evet. İki cehenni güneşinin gözlerine yaşlar geliyor. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere hep nasihat etmiş olacak ki sahabe şaşırıyor. E lan Peygamberi sen bize nasihat ediyorsun, sen de ağırlıyorsun. Bu Allah'ın müminlerin kalplerine kurduğu merhametle diyor. Çünkü merhamet etmeyene merhamet edilmez. Göz yaşarır diyor. Kalk da hüzünlenir. Allah Azze ve Celle Kav suresi 17 ve 18. ayetlere bakın. 16. ayetten itibaren. Andosun kisi biz yarattık öyle Allahu Aleyhisselatü Vele Nefsinizin sene fısıldadığını da biliyoruz. Demek ki insana nefsinden gelen vesveseleri insan dikkata alsa önem sese ciddiyi alsa Abdullah bin Mubari'nin dediği gibi, pazar resmi işlemiştik Edeb sohbetinde. Edeb nedir diye sorulduğunda nefsin saçmalıklarını bilmek ve onun için önlem almak ve onu dikkat almamaktır diye cevap vermişti. Edeb neymiş? Nefsin saçmalıklarını bilmek, onu dikkate almamak, önemsememek. Ona itaat etmemek. İşte Kaf Suresi 16 ve 17. ayetlere bakın arkadaşlar. Anlıyorsun ki sizi biz yarattık diyor. Ve nefsimizin seni fısıldadını biliyoruz. Ve bizse şah damarınızdan daha yakınız. <gülüyor> ve onun sağında sonunda iki tane melek diyor. Rabbim bizlere yakin nasip etsin. İhlas nasip etsin. İhsan nasip etsin. Başımızda acı haberin nerede geleceğini bilmiyoruz. Ama o melekler bekliyor. Onlar diyor, Allah'tan bir sızat atmaya dursunlar. Melekler onlara men kayda geçmesin. İşte bakınız, Allah Resulü defadı derken göz yaşarır, kalp de yüzülendirir. Allah Azze ve Celle bizim ağzımızdan çıkan sözlere itibar eder diyor. Kardeşlerim, söz ameldir. Ağzdan çıkan sözler amelimizdir. Gideceğimiz yeri etkiliyor. Ya cennet ya da cehennem. O yüzden bizler sabrık kuşalmamız gerekiyor kardeşler. Bu dünya hayatında acı tatlı her şeyle karşılaşacağız. Bakınız Allah azze ve cellede şura surede kürküde her kim de sabrederse yapılan kötülüğü bağışlarsa işte bu kararlılıkla yapılmaya değer ve azmedilen işlerdendir kardeşler. Başka bir ayetinde ise yaa yuhallezina aamanuz ta'inu bi sabri vasallah innallaha ma asabir ey iman edenler sabırla namaza Allah'tan yardım isteyin Allah sabredenlerle beraberdir. Kimiyle beraberdir? Sabır edinler. Neyle Allah'tan yardım isteceğiz? Sabır namaz. Bak sabır istemek varmış. Hani halk dilinde bir söz vardı. Neydi o? Bakara suresi 153 kardeşler. Hani halk dilinde şu söz, yani Allah'tan sabır istemezsen belam istiyorsun diyorlar ya. Hemen bizi Allah'ınıza Bakara suresindeki 153. ayeti zikreceğiz. Sabırla namaza Allah'tan yardım etsin. İnsan nasıl bir namazı kılması gerekiyor ki o sabrı Allah'a ulaşsin? O ameli Allah'a yaklaştırsın o kişiyi. Çünkü Allah'a Celle secde et ve yaklaş buyuruyor. Öyle bir namaz kılması gerekiyor ki o kişinin sabır üzerine inmesi gerekiyor. Hani pazar dersinde zikrettirmiştim. Bütün ameller birbiriyle bağlantılı karışar. Her küçük büyüğe giden bir yoldur. İnsan küçücük bir amel yapar. Salih amelse o diğer ikinci salih amel ile tetikler götürür. Eğer bu kötü amelse diğer kötü amel ile tetikler götürür. O yüzden bizim için hiçbir amel küçük değil. Salih olsun kötü amel olsun. İnanın her küçük büyüye doğru adım adım götürüyor. Eğer biz ihlaslı bir şekilde namaz kılıyorsak, huşuyu yakalayabiliyorsak Allah-u Teala sekine indirir ve huşu sahiplerinin dışındakilere sabır zor gelir buyuruyor Allah-u Teala. İhlas erbabının dışındakilere sabır zor gelir. Şimdi görüyor musun? Sadece sabır sohbetini yaparsak burada, sadece sabır zikredersek olay anlaşılmıyor. Peki sabır nasıl elde edilir? Nasıl biz bir moda girmemiz gerekiyor ki bu sabırı yakalayalım? Sabırı elde edelim. Kardeşler, işte huşu sohbeti burada devreye giriyor, iklas devreye giriyor, sığınma devreye giriyor, dua devreye giriyor, zikir fikir devreye giriyor ve duaların kabul olmasına yakınan iman etme devreye giriyor kardeşler. Yakinan iman etme devreye giriyor. O yüzden Muhammed Suresi otuz birinci ayette bakınız kardeşler. Anlıyorsunuz ki içinizdeki cihat edenlerle sabredenleri ortaya çıkarıncaya kadar biz sizleri deneyeceğiz. Bir ayette doğrulara yarancılar ortaya çıkarıncaya kadar ikinci ayette ne? Cihad edenlerle etmeyenlerle ortaya çıkarınca kadar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir topluğa boyunca izin isteyenlere izin verdi. Allah-u Teala kendisini uyardı. Ey Resulüm, biz onların içlerini dışarı çıkarma için savaşı onlara emrettik. Sen onlara neden izin veriyorsun? Onların işleri genelde toplumumuzda da çok yaygındır. Hep insanlar başlarına bir şey isterler, öncü isterler. Bazı imtihanlar olsa şöyle yapacağım, böyle yapacağım derler. Savaş isterler. Savaş gelince de özellikle isteyenler geri kalır. O yüzden Rabbim dilimizi her zaman dişimizin gerisinde tutmayı nasip etsin. Başımıza gelmedik imtihanlarda heyecana kapılıp da hissi harekete götürmesin. Aynısını Davut Aleyhisselam'ın kavmiyle öyleydi. Allah'ım bize bir hükümdar gönder de onunla beraber Calut'u yenelim diye. Özellikle savaş isteyenler kardeşler geri kaldı. Peygamber Sallallahu Aleyhisselam zamanında da özellikle savaşı isteyenler geri kaldı. Şu anda biz yaşadığımız imtihanlara şöyle bir dönelim bakalım. Şöyle bir de kafamıza arkamıza çevirip de geçmiş hayatımıza bakalım. Acaba geçmiş hayatımızda, serzenişte bulunup da, cüretkanlıkta bulunup da acaba imtihanı çekecek bazı kelimeler mi sarf ettik? Bazı imanımızı çoğaltıyor ya Allah'ım bana şunu nasip et, şehit et, bana şöyle et böyle.、E, o makama göre de imtihan gelecek. Ama o iman modunda gelmeyecek. Belki uzun bir zaman sonra gelecek. Şu örneği dersek vereceğimiz konudaki o şey daha iyi inşallah netlik kazanacak. Tevfik Allah'tandır. Peygamberler kavimlerine nasip ederken şöyle diyorlar. Ben size her ne kadar öğüt vermek istedim de beni öğüdümsen hiçbir yarar sağlamaz. Ta ki Allah dilemedikçe. Adam bir tanesi çok zayıflamış, ini iplik olmuş. Allah Resulü ziyaretine gidiyor. Bana adam diyor, sen ne yaptın böyle ini iplik oldun? Ey Allah Resulü ahiretteki azamı burada tattır. Allah iyiliği versin diyor. Rabbena atina fü dünya haseneten ve fil ahireti haseneten. Vakına azabenlar deseydin ya. Yani mümin niye şeris tesin ki kendisine. Rabbimiz Kerim. Merhameti sonsuz. Ve Allah Azze ve Celle hası kusumlinde de buyurduğu gibi, kulunun zannına göre muamel ediyor. Yani sen Allah'tan iyilik isteseydin ya, niye kendine kadar istedin, niye musibet istedin? Şimdi biz bu hadisten de yola çıkarak, kendi evzimizde duran bir şeyler. Acaba başımıza gelen imtihanlarda, bizden kaynaklanan katkı maddesi var mı yok mu? Bakın az iki tane kıssadan örnek verdik. Savaşın gelmesine sebep olan, hükümdar istemelerine sebep olan, önceden kendilerini istemesiyle arkadaşlar. Önceden istediniz diye buyuruyor Allah Teala. Daha sonra size sabah çıkınca bu da nereden dedi. Sizin kendi elinizin kazandı. Kendi istediğinizden diyor. Çünkü Allah zulmü kendine <gülüyor> haram etmiş. Ama insan bu zulmü üstlenmiş kardeşler amellerinden dolayı. O yüzden kardeşlerim bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Ebu Malik <gülüyor> Haris İbni Asım'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bakınız şöyle diyor. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah sözü ise mizanı doldurur.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 Allah'ın evlerindedir ancak Allah'a ve ahiret gününe iman edenler onarır. Bak bir amel, başka bir amelin göstergesi olduğunu zikrediyor Nefis Aleyhisselam. Ve sabır ise ziyadır diyor. Subhanallah. Kur'an da ya senin lehine ya da senin aleyhinedir mahşer günü. Kişi her sabah uyandığı zaman diyor ya nefsini Allah'tan satın alır ya da nefsini Allah'a satar kardeşler. O yüzden kardeşlerim Rabbim her sabah olduğunda Ya Rabbim gözlerimin şerrinden sana sınırım. Efendimizin duasıdır bu sallallahu aleyhi ve sellem. Gözlerimin şerrinden sana sınırım. Kulaklarimin şerrinden sana sınırım. Dilimin şerrinden sana sınırım. Nefsimin şerrinden sana sınırım diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her sabah kalktığında dua ederdi. Böyle dediğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabe dedi ki ey Allah'ın biz dilden dolayı da azap verecek miyiz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tacif ederek Subhanallah dedi. Dil kadar insanı ateşe götüren bir orum var mı? İşte dil için sabır lazım farisler, dili tutmak lazım. Görüyor musunuz var hapishane var, bir de dudak var kapalı, koruma mahfızlar var ama kaçıyor işte. Subhanallah. Göz gördüğü yere kadar insanı günah götürür, kulak işittiği kadar, ayak yürüdüğü kadar, el tuttuğu kadar, alaiküm selam ama dilin kemiği yok. Avrupa, Asya. Hangi ülkede, nereye de o insanlar varsa onları kırıp geçiriyor kardeşler. Bir de bunun KDV'si ile faturasının kendine döndüğünü tefekkür edin. Mahşer günü de bunun kişinin tek tek bütün ameller karşısına çıkacak. Sahabe sordu Allah-u Sallallahu aleyhi ve sellem iflas edenleri zikredince. Ya Resulallah müflis kimdir dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iflas edendir dedi. Kişi mahşere gelir dedi amelleri ile kardeşler. Namaz ile, orucu ile, zekat ile, tevlitteki amelleri ile. Alacaklar geçti karşısına, onun fiziğine hakaret etmiştir, onun ırkına hakaret etmiştir, onun tipine hakaret etmiştir. Mesleğine, işine, parasına, yaratılışına alacaklar geçe karşısına alır. Kimisi namazını alır, kimisi orucunu alır, kimisi bütün amellerini alır, alacaklar bitti, amel de bitti. Başka alacaklar çıktı bu defa, verecek bir amel yok. Bu defa o kişinin de günahı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun sırtına vurur. Kişi cennet amelleri işlemiş, bak şirkeli değil ha. Cehenneme doğru götürülür diyor. İşte müflis budur, iflas eden budur. Peki iflasa götüren ne kardeşler?、Din. Rabbim bizi dilimizin şerrına korusun. Bir sabredebilirsek, bir dilimizi tutabilirsek, o yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, dinde hakkı söylemede ayıp yoktur. İki şeyinizi bana garanti verin. Ha dil sohbeti, ha sabır sohbeti, aynıdır sabırsızlık dilden kaynaklarını biliyor musunuz kardeşler? <gülüyor> İki çene arasıyla iki bacak arasını bana garanti verin diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Size cenneti garanti veriyor. Bakınız kardeşlerim tevhid el insan için ha. İki şeyinizi garanti... Yani şimdi biz bir çuval amellerimizi dolduruyoruz. Eğer dilimizi tutmasak alttan da çuval yırtılıyor gidiyor. O zaman bunun altını sağlam tutmak lazım. Şeytan boğuşturmuyor. Önce ameli yapmaktan alıkoyuyor. Orada muvaffak olamazsa bu defa da riyal sokmaktan mahrum oluyor. Burada da kişi muvaffak olamazsa bu defa da kul hakkına sokarak, sabırsızlığa götürerek... Buradan mahrum oluyor kardeşler. O yüzden Rabbim bizleri iflas edenlerden etmesin kardeşlerim. Allah Aleyhisselatü Vesselam'a birisi geldi, yiyecek istedi. Allah Resulü verdi. Giyecek istedi, verdi. Bir daha istenince Allah Resulü dedi ki, yanımda artık bir şey kalmadı. Bakınız Subhanallah. Allah Resulü'ye o kişi hakaret etti. Sizler zaten hep böylesiniz dedi. Sahabeler hurra adamı dövecekler, öldürecekler. Peygamberin sabrı. Subhanallah. Allah Resulü durun dedi. onu götürdü Beytulman'a. Ne istiyorsa verdi. Bu kişi döndü kalktı peygamberi ümmet etmeye. Allah'a söyledi ki bu sözü aynısını dışarıda da söyler misin? Siz de ne kadar mübarek ne kadar insansınız. Çıktı dışarıda da söyledi. Adam gittikten sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki benim halimle sizin haliniz şu kişinin haline benzer. Deve ancak sahibine gelir. Deve ipini koparmış kaçmıştır. Ama devenin Sahibinin arkadaşları o deveyi yakalamak, sahibine vermek için şey yapıyorlar. Deve de korkar, beni kesip yiyecekler diye kaçar. Ancak deve de sahibine gelir. İşte benim halime sizin halinizde bu kişinin annem eder. Siz insanları ürkütüp kaçırtırıyorsunuz. Sabırsızlığınızdan dolayı, hurra diye. Allah'ın izniyle ben hissediyorum insanı. Adında kötüledi, şimdi size metruseler. Ve o kavmine gidip faziletlerini anlat. O yüzden kardeşlerim, biz bazen sabr ederken çok güzellikleri elde ediyoruz. Hem kendimizi orada kurtuluyoruz, hem de etrafımızdaki insanların hidayete gelmesine sebep oluyoruz. Bazen biz sabretmiyerek imtihanı kaybediyoruz. Cevap Allah.、Evet. Yahudilerden bir tanesi Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellemin her şeyini görmüş ama edeple ahlakını, sabrını canlı görmek istiyor. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Selleme ticarete girişiyor. Allah Azze ve Celle sayın kardeş burada sohbetini yapmıştır. Konumuzla alakalı tekrarında hayır vardır. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellemin arasında bir alışveriş olayı oluyor. Bir miktar borç para veriyor Peygamber'e. Günler önceki gibi Peygamber'den istiyor. Hakaret ediyor peygambere. Hatta sahabe diyor ki peygamberin öyle bir yakasını çekti ki peygamberin yakasındaki şeyini izin omzuna geçiriyor. Hazreti Ömer izin ve ya Resulallah onun kafasını götüreyim dedi. Dur ya Ömer öyle diyeceğine dedi. Bana gününden önce versen ona da vakti gelmeden gelmesen deseni ya adam döndü peygambere baktı Subhanallah dedi. Görmek istediği şeyi gördü. Yahu din. Ama dini bilen birisi. Ve bir gün sonra dedi Peygamber Hazretleri, şu tarada hurmalar var dedi. Ömer radıyallahu anh, dedi git ona bunları ver dedi. Ve bir gün sonra tarada buluşlar. Bu Yahudi dedi Ömer'e, senin Peygamber aradaki münasebetin hikmetini biliyor musun? Hatırlatma dedi Ömer radıyallahu anh. Sabret ya Ömer dedi. Sen de şahit ol ki dedi, eşadu anla ilaha illallah ve eşadu anna Muhammedan abdu varasul. Ben kitapta Peygamber'in vasıflarını görmüştüm de, alametlerini. Sabrını ölçmek için denemiştim. Bak Peygamber'da sabretmesadım ne yapacak? Kardeşlerim bu din yaşantıda gözükmesi gerekiyor. Ama gözüksün diye amel etmek <gülüyor> değil. Eğer biz geçten ihlastıysak zaten o bizim içimize inecek. Allah Hazretleri'nin de ayetinde buyurduğu gibi ancak ihlas erbabına sabır, huşu erbabına sabır kola gelir. Onun dışındakilere kardeşlerim sabır çok zordur, çok acıdır. Ama şimdi insan yakın bir şekilde biz derslerde hep başlarken söylüyoruz. İşte Allah bir konuda hayır yazmışlar. Neden bunu söylüyoruz? Klasik gibi gelmesin bize kardeşler. Orada bir hikmet var. Yani biz artık şunu yavaş, yavaş kalplerimize indirmeye başlayalım. Öyle başımızda birisiyle bir imtihana karşı karşıya kalıyoruz. Ya bizi methüsene edip övebilir, ya da bizi dövüp, dövmekten hakaret, beter edip hakaret edebilir. Allah sana siz deneyeceğim diyor. Biz o anda karşımızdaki muhatap olacağımız kişiye atılıyoruz da, onun arkasındaki perdeyi görmüyoruz. Hani Allah'ın izni olmadan daldaki yaprak oynamıyordu? Hani hayır şer Allah'tandı? Hani Rabbimiz bizi deneyeceğini söylemişti? O anda biz bunu unutuyoruz. Bakınız Hazreti Ebekisidikla Peygamberimizin olduğu bir ortamda birisiyle Ebekisidik arasında bir tartışma geçer. Adam Hazreti Ebekisidik'a bir sürü hakaret eder. Ebekisidik hep sabrede, tebessim eder, susar, susar, susar. Bir müddet dayanamaz. En sonunda da kalkar, ona etti hakaretin, aynısını da ona gönderir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oradan uzaklaşır kardeşlerim. Hazreti Ebekisidik şoka girer. Allah Allah. Susunda Peygamber yanımdaydı. Dönüp adama aynı karşılığı verince peygamber niye gitti? Gider Allah Resulü'nde bunu sorar. Ey Allah'ın peygamberi bunun hikmeti ne? Sen diyor o sustuğun an içerisinde diyor senin namına melek ona karşılık veriyordu. Sen karşılık vermeye başladığın zaman melek gitti şeytan geldi. Şeytan olduğu öde ben yok. Bakınız Hz. Bekisizlik zulmetmedi kardeşler. Sadece o adamı söyledi sözünün aynısını o yadet. Hani ben hani kısas yapıyorum. Ya biz kısas merci miyiz? Sabret Allah'ı bırak. Takman da kuvveti ise kıyabında dört. Allah'ım onu sen ıslah et. Ona doğru yolu göster. Hatasını anlamasını nazif et. O anda sabır etsin. O dönüp gelip helallık isteyecek. Onu söyleyen becerisi yoksa kıvranacak böyle. Bir çeşit özür demenin fıtratı ne olabilir? Yani alışkanlığı yoktur. Hiç alışmamıştır. Herkes sahabe değil. Birine hakaret etsin. Gitsin başını yere koysun. Basta geçti. Belki bilmeyen kardeşimiz vardır. Kıssayı en baştan alalım. Ebu Zerr radıyallahu anh Bilal-ı Habeşe'ye bir olaydan dolayı aralığında bir münasebet geçer. Onlar da bizim gibi insandı. Bir hayat yaşadılar. Bir dönem atlattılar ve bize de ders kaldı, miras kaldı. Kara kadının karalı der. Ağzından kaçırır. Bilal'ın çok gücüne gider, ağrına gider. Şimdi bizim toplumda olsa ya sen çok takvalısın, niye affetmedin deyip geçitirmeye kalkarız. Ama bak Allah Resulü bunu yapmıyor. Demek ki o incinmiş ki peygamber'e gelip de müracaat etmiş. Dokanmış demek kendisini, incitmiş kendisini. Sahabelik farklı. Peygamberin müezzin olduğu makamı ayrı. 10 tane cennette müjdelenen konuma ayrı. Aşerim beşeriden olması ayrı. Ama o da beşer insan dokunmuş, incilmiş. 8 cennetli müntesli olan Elbeki Sıddık, Ebu Zer peygamberin sahabesi ve Bilal-ı Habeşi. Subhanallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve Ebu Zer'i çarptırır. Sende hala cahiliyeden kalma kalıntıda var. Bakınız kardeşlerim, bir insanın bir insanı Rabbinin yaratışından dolayı hakir görmesi cahiliye adetidir. Bir ırkın bir ırkı küçümsemesi kendi ırkını beğendiği içindir. Sen soyunla sopunla övünen birisi misin? Sende hala cahiliye kalıntıları var deyip Allah Resulü onu azarlar. Ve onlar hata yapmayı biliyorlardı ama gönül almayı da iyi biliyorlardı. Başını yere koyar. Şimdi herkes kendini bu sahabeyi yerine koyarsın. Hangimizi nefsiye kafamızı yere koymak, hangimizi nefsi kaldırır? Hata yapmayı beceriyoruz ama sahabe gibi telafi etmeyi beceremiyoruz kardeşlerim. Bırakın özür dilemeye bile bilemiyoruz. Bilal habesi kaldırır başını yeter. Bu baş basılmaya değil üklüme lay de secdiriyor. Hazreti Ebekirle bu defa Bilal habesi arasında başka bir zaman bir manzara geçer. Allah tabi bizleri birbirimizle imtihan edecek. Yazdırılmadan durumdayız, yazdırılmıyorlayan durumdayız. Buradan bir ders çıkaralım kardeşler. Bakınız, birisi Peygamber'in müezzini, birisi ise cennetten müjdelenen, ilk khalife, sekiz cennetin kesisini açıldığı şahsiyet, basit insan değil. Hz. Ebeken sildik. Bir mecliste Ebeken'in bir faziletini zirkedelem böyle konuya girelim. Subhanallah. Allah Resulü cennet ehlinin insanların faziletlerini anlatır. İşte şu ameli yapanlar şu cennete girmesi umlur. şu ameli yapanlar şu amel, amelden dolayı cennete girmesi umulur. İşte bugün kim bir kabir ziyareti yaptı? Ben ya Resulallah. Kim bir fakiri doyurdu? Ben ya Resulallah. Kim bir cenazenin peşine gitti? Hepsine Hz. Elbeki sızlık diyor ki ben ya Resulallah.、O、ameller hepsini yapmış. Peygamber s.a.v. da buyuruyor ki, bunu yapanın diyor umulur ki, hani sekiz cenneten çağılması. Gene ilk sıçran Ebubekir, ya Resulallah beni onlardan kılması için dua eder misin? Sen zaten onlardansın inşallah. Subhanallah. Bak böyle bir makama çıkmış, ama bir hata etmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra Bilal-i Habeşi eşhedü enne Muhammed'e Resulullah'a gelince tıkanır. Hışkırı hışkırı ağlar. Dili dönmez. Peygamber vefat etmiştir. Üzerlerine toprak setmişlerdir. Hayatta değil. Ve Halifelik döneminde Hazreti Ebubekir'si varken Bilal-i Habeşi ayrılmak ister şehirden. Ama Halife Ebubekir izin vermez. Çünkü kendisini vaktiyle parayla satın almış ve azat etmiştir. Köleyken. Böyle bir <gülüyor> aralarında bir ünsiyet bağı da var. Kendinizi köle yerine koyun. Sizin arasında bir diyaloğu geçen şahıs da sizi parayla satın aldığını tefekkür edin kardeşlerim. Kendinizi bu kısa yerine koyarsanız olayı daha net anlarsınız. Empati kurmayıp kendi kendimize prensip edinelim. Bir olayı en iyi anlamak için empati kurmamız gerekiyor. Empati nedir? O olayın içine kendimizi koymak. Bilal-ı Haberşe'ye bekliyorduk der ki, gidemezsin. Kendi terk edemez. Sen ezan okuyacaksın burada. Bilal Habeshi tıkanır. Geçmiş günlerin ne hatırlar? Eğer beni Allah için sen azat ettiyse, şu kapıyı arala, yolumu aç gideyim. Eğer kendi nefsinin için azat ettiyse, hani kendine kölen için azat ettiyse, ben bırak kalayım. İki tane en değerli şahsiyet cennette de müjderelmiş. On tane aşerim beşeriden. Böyle bir imtihanla karşı karşıyalar. Bu tesadüf mi? バーンサーバーのようなものが出てくる。 İyilikler oluyor, hayırlar oluyor. Sen onu Allah için yaptığını zannediyorsun. Ama Allah'a Celle buyurdu ki ben sizi deneyeceğim. Allah latiftir kardeşler. Defterimizi hatırlayalım. Latif ismi ta zerrenin, kürrenin. Rabbimiz yedi kat gökten, yedi kat yerin altındaki simsiyah taşın altındaki simsiyah karıncayı görür. Onun ayak sesini iştir. Kardeşlerim Rabbim latiftir. Böyle Allah'imiz büyük. En önce detayları bile, kalplerinizdeki sineleri bile biliyor. Ama insan bunun şurunu iyi yakalayamıyor. O yüzden insan yaptığı iyiliği Allah için yaptığını zannediyor. Ama Allahçılar niçin yaptığını çok iyi biliyor. Karıçarım imtihan niye geliyor biliyor musunuz? Ben bunu kaldırdım buraya koydum. Bunun için kaldırdı kaldırp koyduğumu ortaya çıkarmak için geliyor. Allah'ta Allah da burada bunun buradan alıp buraya koydum. Ne niyetim var? Onu çok iyi biliyor. Ama beni bana hatırlatıyor. Belki burada göreyim. Topalanayım. Kendime çeki düzen vereyim. Bak hala fırsat var. Ölmemişim. İmtihan bu. Kendi içimi dışarı çıkarttırıyor. Zaten Allahuteala biliyor. Aslında bu imtihan olması bizim için çok büyük bir lütuf. Şimdi niye? Yan mahşere kalsa. Bakınız kardeşlerim hadislerde Allah Azze ve Celle müminlere diyor dünya hayatına musibet verir. Yaptığı günahından dolayı. Hatasını görsün de burada topalansın. Kendisine çekip düzen versin. Kafir ise diyor mahşere bırakır. Hani bir ara bize çok sormuşlardı. Zaman zaman soruyorlar. Niye hep bu musibetler hep böyle halkı misli olan ülkeler oluyor? Yani Allah Müslümanları sevmiyor mu? Yani kafirlere bakıyorsun bir elleri yağda bir elleri balda. Depremler, feleketler, tusinamiler nereye bakıyorsun? Hep böyle halkı misli olanlar. Zulme maruz kalanlar. E kardeşlerim burası cennet değil. Müminlerin hapishanesi, kafirlerin cenneti. Rivayete göre bir tanesi, salih zatlardan bir tanesi at üstüne geliyor böyle. Kıyafeti de çok güzel, ekonomi durumu da çok iyi. Kafir ise bu rivayeti çok iyi biliyor. Sizin dininizde diyor bir hadisiniz var. Söyle bakalım bu doğru mu diyor? Nedir o diyor? İşte dünya Müslüman'ın hapsanatı kafirin cennetidir.、E、senin bu haline baksana diyor. Senin bu durmana göre ben dünyada da diyor hapsana diyor. Cevabı bakın kardeşlerim. Senin bu kafanla diyor bu halde gidersen gideceğin yere göre sen şu anda cennettesin diyor. Kafir ya. Benim bu halime göre diyor. İnşallah amelimden yanlışlık olmazsa Allah'ın izniyle gideceğim yer cennetse cennete göre ben burada hapishane diyeyim. Karışlar sadece hapishane ekonomi sıkıntı değil. Cennetin tadını alan bir insan dünyada bir eli bağda bir eli yağda da olsa gene burada hapishanede. Cennetin güzelliğine göre. Neden kardeşlerim? Çünkü cennet ehli cehennete girdiği zaman... Bir minadı onlara şöyle nida edecek. Rabbim yakinen iman etmeyi nasip etsin.、Amin. Artık sizlere ebediyen hiçbir hüzün yok. Bundan sonra hiç üzülmeyeceksiniz. Her geçen an mutluluk üstüne mutluluk yaşayacaksınız. Ve bir daha hiç korku duymayacaksınız. Şu dünya hayatında bu korku, hüzün ve endişe bitmeyecek kardeşler. Bitmeyecek. Çünkü burası cennet değil. Ama insanoğlu ise işte durumu düzelteyim belki rahatlarım zannediyor ama böyle bir şey yok kardeşlerim. O yüzden kardeşlerim sabır, zafer sabredenlerindir. Peki sabrı kimler yakalıyor? Kimler kuşağını kimler yaşıyor? İmanın tadını en güzel bir şekilde alan ve Aleykümselam. Bana bu gelen Rabbimin katından geldiği, Rabbim izin vermesin bu bana isabet etmezdi. Bu şuuru yakalayan bir insan Allah'ın izniyle inşallah kardeşlerim sabreder. Bakınız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e buyuruyor. Müminin durumu diyor, gıpta edilecek bir haldır diyor. Ve şaşır müminin haline diyor. Başına bir hayır gelirse şımarmaz. Kendi amelini karşılığı olarak düşünmez. Ben yaptım, ben bunu hak ettim, ondan bana geldi. Bunu böyle düşünmez. Bu bana Rabbimin bir lütfu der, Rabbimin bir ikramı. Eğer o bana yardım etmeseydi, bana lütfetmeseydi, merhametini, lütfunu, keremini, rahmetini üzerime yaymasaydı, ben bunu kendi gücümle başaramazdım der. Çünkü insan kendini esiliyle baş başa kaldığı zaman bazen bazı amelleri yapmak için çırpınıyoruz, yardıtırıyoruz ama mağfiret olamıyoruz. Hepimiz bu halin zaman zaman yaşamıştır. Bazen de o kadar rahat bir şekilde ulaşmak istediğimiz şeyi çok rahatla yapabiliyoruz. O anda insan kalp huzuruyla geniş bir şekilde konuşuyorsa dilin akttığını, bir iş yapıyorsa işin çok rahat çözüldüğünü kendi fark edebilir. İşte kardeşim. O kişi orada onun net bir şekilde Allah'ın lütfu, Allah'ın yardımı, Allah'ın ikramı olduğunu hissedebilir. İşte Allah'ın üstü burada bunu zikrediyor. Şaşarım mümin haline. O bir hayır ona hesabat ederse, şükreder diyor. Rabbinin fatta olduğu için. Başına bir musibet de gelirse, o zaman da sabreder. Ve bu mükafat sadece mümin içindir. Şaşarım mümin haline. Ve bu iki halde kendisi için hayırdır diyor. Demek ki müminin hayatı kardeşlerim ipotek altına alınmış. Yani inanan bir insan artık kendi iradesiyle değil, Allah'ın iradesiyle hareket ediyor. Allah'a teslim olmuş. Günahından dolayı da, salih amelerin dolayı da, başına gelen mükafat ve günahtan dolayı şükreder ve sabrederse, şimdi kardeşlerim bak, çok iyi takip edin, incelerseniz bunu da göreceksiniz. Bir amelden dolayı böbürlenen bir insanın, başına gelen imtihanda isyana düşüp bunalıma girdiğini göreceksiniz. Bir amelden dolayı kibirlenen bir insanın, başına musibet gelince solucanlar gibi yerlerde kıvrandığını göreceksiniz. Bunu net bir şekilde görebileceksiniz. İyi analiz ederseniz. Bu hep böyle olmuştur. Ama güzel bir amelinden dolayı şükreden bir insan, Rabbin lütfu olduğunu şükreden bir insan, başına gelen kötü bir musibetten dolayı da, kendi günahı bile olsa, günahından dolayı Rabbini istifar getirecektir. Sabredecektir. Ve Allah Aleyhisselatü Vesselam da buyurduğu gibi, bu da kendisi için diyor, hayır olur diyor. Subhanallah. İbn-i Süleym Validemiz, Ebu Talha'nın hanımı. Rabbim bize böyle bir imtihan yaşattırmasın ama eşlerimizi böyle takvalı kılsın. Çünkü şer istemeyin diyor. Umir ismindeki çocukları vefat eder. Subhanallah. Kadın, aklı yarın, dini yarın. Ama bakın bazı yarınlardan, tamlardan daha güzel ameller çıkıyor. Kocası eve gelince, çocuğu eve gelmeden önce vefat eder. Çocuğu yıkar, kefenler. Kadın kocasından daha takmalı. Çünkü mühr olarak kocasına, sen Müslüman olursan acaba seni evlendim demiş. Evet, bu talo zaman Müslüman değil. Çok yakışıklı, zengin. Birçok bayan onu evlenmek arzuyder. Ama o ise kabul etmiyor. Evet, bu talo ailedir diyor. Yani birçok insan benden mühr olarak para şu bu isterken sen neden bunu istemiyorsun? Sen istedin ne? Müslüman olmanı istiyorum diyorum. Mühr bu. çok takvalı bir kadın. Evleniyorlar. Çocuklar oluyor Umeyri isminde. Vefat ediyor. Kocası eve gelmeden. Kadının uyguladığı senaryoya bakın ha. Takvalı bir insan yakınını da kurmak zorundadır. İşte zalime ve mazluma yardım edin. Ya Resulallah mazluma yardım edelim ve zalime nasıl yardım edelim? İşte evinden tıp hakka getirir. Subhanallah. Kocası eve gelir kadın süslenir. O geceyi güzel geçirirler. Ebu Talha hanımına yaklaşır. Sabah olduktan sonra da bakınız kadının senaryosuna. Ey Ebu Telha, biri sana bir emanet verse diyor. Sonra günü gelip de sözleşme günü gelip emanet tutup geri istese, sen karşı çıkar mısın? Kendimizi koyalım bu sorunun yerine. Hemen empati kuralım. Biri bize bir emanet verdi. Ödünç. Şimdi ben buna sahip çıkabilir miyim? Burada birimiz. Buraya bıraktı bir asrını alacak Masaya emanet bırakıldı bir asrını alacak Ben vermesem ne dersiniz Tert bir şey değil mi Hayır diyor üzülmem Sıkılmam karşıda çıkmam Allah diyor verdiği emaneti Geri aldı Ebu Talha şoka girer Peki geceyi niye böyle geçitirdin Bana der gece çiftleşmişler Dinde hakkı konuşmada ayıp yoktur Hadis aynı bu şekilde gelir bir de kadın süslenmiştir Kocasını da Rahatlatmıştır Adam şoka girer. Arkadaş, çocuk öldü, kukar mı ya? Subhanallah. Hemen sabah olun diye bu tavha Allah Resulüne gider. Allah Resulüne haber gelmiştir önceden. Geceyi nasıl geçirdiniz diye sorar. Ey Allah'ın Resulü, İbn-i Süleym benim hanımım böyle yaptı der. Ve Allah Resulü, Allah gecenizi bereketli kılsın der. Hareketlerim, bir insanın başına bir şey gelirse, kaybettiği bir şey olursa, アドラーの時代はあ ل たの時代はあなたの時代はあなたの時代はあなたの時代はあなたの時代はあなたの時代はあなたの時代はあなたの時代はあなたの時代はあなたの時代はあなたの時代はあなたの時代はあなたの時代はあなたの時代はあなたの時代はあなたの時代はあなたの時代はあなたの時代はあなたの時代はあなたの時代はあなたの時代はあなたの時代はあなたの時代はあなたの時代はあなたの時代はあなたの時代はあなたの時代はあなたの時代はあなたの時代はあなたの時代はあなたの時代はあな Peygamber Sassalem'in hanımlarından birisi anlatıyor. Bak kocasını nasıl kurtardı. Kadınlar. Subhanallah. Kadınlar var ya kadınlar. Allah Resulü boşuna demiyor. Evlenen dinin yarısını kurmuştur. Diğer yarısı içinse Allah'tan korusun. Bekârlar içindir bu. Sizler evleneceği zaman dindar bir eş seçsin. İşte burada bu imtihanda yardımcı olacak bir eşi. Nasıl kocasını isyandan kurtarıyor? Görüyor musunuz kardeşlerim? O yüzden Rabbim yakinimizi artırsın, ihlasımızı artırsın, huşumuzu artırsın, züftümüzü artırsın, takma ve veramızı artırsın. Sabrımızı da ziyade etsin. Niye baştan bu duaları ettik? Çünkü eğer bizim ihlasımız artmazsa, yakinimiz artmazsa kardeşler sabır da yok. Şimdi Allah'ım bana sabır verir. Bir insan günahların içine saplanmışsa, namazını huşuyla kılamıyorsa, よはるなのしたいのびそび ب さらにのらまさび。そんないべ jeram よ、さらびな。よくいしよぱけんあらはどういったまだよくみさ。けんにメセネビレーネギュンレックバシャーミサ。バシャークトンスローだ。へみんさんなのうびすにべきだめし。いんさんなのうまだけんせいあじれてだぶんけんせんのうみさ。いんのうかれしだれんびだ。てくら、てくらでるん。おいんさんなたけべてん。あらじらぶりきびせる。はるなでねじらしゃらだ。はるなでねじかんうぬる。 Hasılır, şöyle denenirken de kardeşlerin isyan üstüne isyan, bunalım üstüne bunalım, stres üstüne stres. Allah Azze ve Celle onun kalbine de sabır koymaz niye? Bir önceki amelin devamı. Önceki amelda kibir vardı. Bir hadisleli bir olayı zikredeken şöyle diyor: Bir amelda çakılıp kalırsanız bir geri ki amele bakın. Mesela şunu zikredeysem belki daha iyi olur. Yahamukallah. Allah esas olarak muazı yemeğine gönderiken diyor ki, ey masen, kitab böyle bir topluma gidiyorsun. Yani kardeşlerim bu din tertip üzerine inmiştir. Şu hadisler varsa bu konuya biraz ayırt olacak inşallah. Tevfik Allah'tanır. Sen kitab böyle bir topluma gidiyorsun. İlk önce oraya vardığın zaman onları la ilaha illallah çağır. Bunu kabullenirlerse namazı emret. Bunu da yaparlarsa orijinal kahc sırasıyla gidiyor. Kardeşlerim eğer bizim orijimizde bir müşkilat varsa bir geriyeki amele gidin. Namazımızda müşkülat varsa bir geriye gidin kardeşler. Tevhidimizde müşkülat var demek. Tevhid-i güzel ulanın kardeşlerin. La ilahe illallah öyle bir kelimedir ki kökü yerde dalları yukarıda meyvesini vermiş bir ağaca benzer. Hani az önce örneğini verdik ya bir insanda sabır varsa birinki onda da ihlas da var, huşu da var. Bir insanda sabır yoksa, sertlik varsa, kabalık varsa, kırıcılık varsa, hırçınlık varsa, övünler varsa öyle insanlar vardır ki övmediğin zaman düşmanı oluruz. İmle、yani、de öveceksin yani. Pışpışlayacaksın yani. O yüzden Allah-u Sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethinde Bilal Habeşi Allah'ın bir muradı olsa gerek Ya Resulallah Ebu Sufyan övünmeyi seviyor.、E、daha yeni dönüş. Daha yeni durumu. İşte ona bir torpil var. Herkese değil kardeşler. O durumda o dönemde var. İşte Ebu Sufyan'ın evinde olanlar selamettedir. Yani daha cahiliye adetini atamamış. O kadar yani bir Kabe'nin emridir, övüsüdür. Cahiliye adetlerini biz ne zaman atacağız kardeşlerim? Ne zaman kendimizi övmeyi bırakıp Allah'ı övmenin zevkine, tadına, şevkine varacağız? Huşuyu yakayamayan bir insan nefsini övmeyi bırakamaz kardeşler. Yani her amel bir diyeyle bağlantılıdır. Mesela şu örneği de verirsek belki daha iyi anlaşılır. Allah hatırlatıyor bir önceki kavmidir ki Davut Aleyhisselam'ın kavmini bir hükümdar gönderiyor. Hükümdar ne diyor? Şu nehirden su içmeyin. Az bir içimlik müstesna. Şimdi kardeşler o nehirden yani su içersek haşa Allah'ın mülkündeki hazinesindeki su mu azalın? Haşa Allah cimri mi? Hayır. E Allah'ın hazinesi mi az? E hayır. E Allah cimri de değil. Peki buradaki hikmet ne? İmtihan ne? Biz burada imtihan olarak bakarız. Hikmetini de kurcalayamayız. Ama devamına bakalım kardeşlerim. Savaşı isteyenler, imtihanı isteyenler, hükümdarı isteyenler imtihanın karşısında çakalı kaldılar. Onlardan bir tek istenen bir şey vardı. Şu emre itaat edin. Hükümdar dedi ki şu nehirden su içmeyin. Bakalım kardeşlerim o su içtiler ne oldu biliyor musunuz? Kalplerine ölüm baygınlığı düştü. Bak bir masiyet arkadan bir masiyete daha düşürdü. Hiç bunu kendi nefsinde hissediyor musunuz? Bir masiyeti işlediğiniz zaman Allah'ta kalplerinizde korku atıyor. Ruhunuz bir sıkıntıya düşüyor. Nereden başıma bir şey gelecek gibi. Kalp tırmanı almaya başlıyor. O anda Allah'ta kadar gadaplanıyor kardeşlerim. Rahmet kesildi. Şeytan geldi. Korkular başladı. Oradan buradan avanesiyle süvaresiyle. Yayan ve atlı Her taraftan saldırıla başladı. Allah Celle yardımını da durdurdu. Çünkü Allah'ın gadabını çektik. Allah'ın gadabı nerede çekilir biliyor musunuz kardeşlerim? Bakınız Hımar rivayetinde geliyor. Müslim'de geliyor bu hadis. Sahabe içki içen, bazen peygambere gelen sopa attırılan birisi. Sahabe eden bir tanesi buna Allah lanet etsin dediğinde Allah Resulü ki ona lanet okuma. O hala Allah ve Resulü seviyor. Sadece günah işlediği an içerisinde Allah'a asli olmuştur. Allah'ı gadaklandırmıştır. Bu cümle bizim için önemli değil. Şu cümleyi buradan çekelim inşallah. Şu konumuzla alakalı. Demek ki biz bir masret işleyince ne oluyormuşuz o anda Allah'ın Allah huzurunda? Allah'ı gadaplandırıyoruz. Asi oluyoruz. E Allah'ı gadaplandırınca Allah o anda şeytana karşı bize yardım eder mi? Etmez. Kalplere korku ve hüzünler düşüyor arkadaşlarım. İşte o anda bu suyu içenlerin kalplerine korku düşüyor. Bu defa diyorlar ki şeytanı attı bir vesile bile artık yetiyor. Bugün bizim caluta karşı koyacak gücümüz yok. Kalplerine ölüm baygınlığı çekiyor. Vehen düşüyor. Vehen nedir bilir misiniz? Sahabe soruyor Allah'a su cevap veriyor. Dünya sevgisi ölüm korkusu. Bak şehitlik için gidiyorlar. Hükümler onlara, kral onlara, peygamber onlara diyor ki yani neden istiyorsunuz yani? Ya niye savaşmayalım ki? Mallarımız, mülklerimiz yağma edildi. Kadınlarımız esir alıldı. Yani hayatta kalmamız için hiçbir anlam yok. Neden şehitlik için çabalamayalım ki? Bakınız biz parça su içmek, peygambere karşı gelmeye, Allah'ın hükmüne karşı gelmeye bugün... Calut'a karşı koyacak gücümüz yok bizim. Benim bugün nefsime karşı koyacak gücüm yok. Benim bugün sohbete gelmeye gücüm yok. Benim huşuyla namaz kılmaya gücüm yok. Ya benim sabırlı olmaya gücüm yok. Benim bir karışımı affetmeye gücüm yok. Siz bunu sanallara çoğaltabilirsiniz. Şu başıma gelen imtihanlarda sebat gösterme benim gücüm yok. Bir geriye bakın kardeşlerim. Niye gücümüz yok? Bir amelin gerisine bakın. Ama o suyu içmeyenler veya az bir içimlik içenler ise dediler ki Hasbunallah benim elvekir. Subhanallah. Bir avuç bir orduyu tarımar etti. Aynı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da böyleydi. Münafaklar gelip peygamber'e dediler ki düşman size bir ordu toplamış haydi onlardan korkun. Onlar dediler ki hasbunallahu velimel vekil ve adanallahu ve rasul sadakallahu ve rasul. Allah'ın ve rasulün vaadi haktır. Sadece iman ve temekül. Subhanallah. Allah onların kalplerine emniyet koydu. Sikunet koydu. Huzur indirdi kalplerine. Onların kalplerindeki korkuyu veheni aldı. Kafirlerin ve münafıkların kalplerine aldı. Munafaklar da düşman topluluğu görünce kalplerine ölüm baygınlığı düştü. Bazen insan bir şeyden çok korkar, dizleri titrer ya el ayak gevşer böyle. Renk bek atar, dudaklar kupkuru olur. Hani adam böyle yüzüne baksan var ya hani duvara böyle badana yaparsın bir yarım sağlığa bir renk atar ya adam böyle iyi baksan anlarsın. Bu korkuyu nereye sarf etmemiz gerekiyor? Bakınız onlar emre karşı gelip şeytana attığı bir korku vesvesesi de nereye düşmüşler? Neden? Allah'ın bir önceki ameline karşı geldikleri için varışar. Onlar bir su içmemiş, içmişler de bakır ne halar düşmüşler, istyan edip imtihanı kaypmışlar. Peki kardeşler, bizim hayatımızda hangi günahlar var? Şöyle bir gözümüz önüne getirelim. Rabbiniz bizim sabırlı olmamızı istiyor. Biz sabahleyin kalkıp da zikir ve dualarımızı yapmazsak, <gülüyor> yüz kere la ilaha tawoş her kereyi, yüz kere sabahleyin alhamdulillah la ilaha kburu yokmuşsak, Allah'ın himeyesine girmezsek. ondan yardım istemezsek nefsimizin şerrinden Allah'a sığınmazsak şeytanın attığı VSS'den nasıl farkında olup Allah'a hatırlayıp onda sığınacağız kardeşler nasıl ehliyet alırken aldığımız ders şuydu ehliyet alanlar hatırlarlar arabayı aldın evden kapıya çıkmadan önce arabanın dört tekerini şöyle bir tur atadın tekmeyi çakadın niye teker inip bir çıkıp mı sağlam mı değil mi arabayı bir kontrol et diyorlar kardeşler Biz evden kapıya çıkmadan kendimizi de konut edeceğiz. Abdesi çıkmazsak, sığınarak çıkmazsak, tevekaltu allallah ve le havle ve le kuvveti illa billah demezsek, Allah'ın himayesinde nasıl olacağız kardeşler? İşte şeytan bir attık vesvese, bizi alacak, götürecek kardeşlerim, götürecek. O yüzden gerçekten kardeşlerim, ancak bu işin üstesinden gelen insanlar, sabredenlerdir. Bakınız arkadaşlar geçen derste anlatmıştık ama yine konumuzdan alakalı bu rivayeti de zikredelim inşallah. Önce hükümetlerde bir çocuk var. Allahüzzaman ona hayır murad etmiş. Sihirbaz hükümdardan zeki bir çocuk ister. Ölümek üzeredir bu hükümdar. Her insan yaş ili lênce arkadan gelen kendi yaptığı hizmeti devam etsin diye bir zeki insan ister ki onu yetiştirsin. Arkadağının kendi o icratı devam etsin. Bu sihirbaz bu çocuğu yetiştirir. Öyle bir döneme gelir ki bu çocuk yolda gidip gelirken o dönemde yaşayan hak dinemesini bir rahiple karşılar. Rahip de buna hak olan dini anlatmaya başlar. Çocuk yani dolayısıyla hem sihirbazdan sihirbazdan ta danışkasını bilecek seviyede, rahipten de deli makamına deli kul makamını ise cildede ilmin öğrenir. Ve bu üçün içinde hep bir şey vardır. Acaba hangisi doğru, hangisi hak? İkisi de zamanla bilgi sahibi oldukça birbirine zıt olduğunu farkeder. Bir gün yolda giderken insanlar önüne bir canavar çıktığını görür. Tam benim için de bir fırsat. Acaba hükümdarın bu kral,、e, sihirbazın gittiği yol mu, yoksa bu rahibin gittiği yol mu doğru? De bir deneme tutar. Yerden bir taş alır. Eğer rahib, rahibin davası haksa, eğer rahibin bu taştan bu canavar ölsin der. Bismillah der taşı atar, canavar ölür. Oandan sonra sihirbaz a gitmekten vazgeçer. Allah cema buna yetenek vermiştir, karamat vermiştir. Bizim anladığımız dilden söylüyorum. Kralın da bir veziri vardır, gözük kördür. Bu çocuğun bu alametleri şehirde duyulur. Çocuk Allah'ın izniyle İslam'a giren insanlara gözleri kör olanları, kulakları zarar olanları, kel abrak olanları, uyuş hastalı olanları iyileştirir. Kralın vezirini de gözüküyordur. Bunun namı ta saraya kadar yansır. Bu vezir de gelir çocuğa. Ey çocuk duydum ki sen şifa dağıtıyormuşsun. Haşa. Bakınız belli kulların özelliğine kardeşlerim. Kimileri vardır bir hüner yokken kendisini piyasaya atar. Neyse söylemiyorum hangi cemaat olduğunu. Ama salih kullara bakın kendilerini nasıl saklarlar. Şifayı Allah veriyorlar. Ben değil, bende şifa yok.、E、peki bu insanlar nasıl şifa buldu? Bunlar Müslüman oldu, ben de Allah'a dua ettim, Allah bunlara şifa verdi.、E、peki şimdi ben Müslüman olursam benim gözüm iyileşir mi? Allah'ın izniyle. Peki Allah buna bu kerametini niye vermiştir? Allah dinine yardım etmek için bunu destekleyici maayetle vermiştir. Peki bu çocuk bunu nerede hak etmiştir? Nefsinden geçmiştir, nefsini bir daha Allah kurban etmiştir. Allah nimetin kimeye vereceğini bilmez mi? O latiftir, latiftir. Her şeyden haberdardır. Vezir, Müslüman olur, Allah'ın izniyle gözü açılır. Saraya gözü açık gider. Kral hayretler içinde kalır. Be adam senin gözün nasıl geldi kendine? Nasıl gözün görmeye başladı? Benim Rabbim bana şifa verdi. Ya benden başka Rabb mi var der. Evet der. İşte filan yerde bir rahip var, onun şuyu var, buyu var. İşkenceden sonra zorlanır söyler. Rahibi saraya getirirler. Dinini inkar etmezsen seni öldüreceğiz derler. Kılıcı kafasını üzerine boyarlar. Dedik ya empati kuralım. Allah hiç kimse böyle bir imtihanı tutmasın. Kılıcı bular iki parça olur orada. Dönüş yapan veziri getirirler. İnkar ederler.、E, mucize, kerameti görmüş. İnkar eder mi? Onu da orada şehit ederler. Çocuğu bulup getirirler. İnkarı seni de öldüreceğiz. Allah izin vermeden bana hiçbir şey yapamazsın der. Muhafazana der ki bunu alın, götürün ta dağın tepesine, taşa bağlayın ayağının altına, uçurumdan aşağı sallayın. Çocuğun bir tek tane duası vardır, Rabbim ezbelememizi nasip etsin.、Allah. Çok az bir dua. Arap şahsını bile ezbelemezsek Türkçesi aklımıza kalsa yeter. Allahümme ki finihim bima şeyten Yani manası Allah'ım, dilediğin şekilde bana yardım et. Bak Subhanallah, hani edep sohbetinde Hazreti İsa ne diyordu? Ya Rabbi eğer ben onu söylemiş olsaydım sen onu bilirdin. Yani Rabbine yakın olan kullar artık Rabbim bana bunu bu şekilde ver değil, bana ver değil, dilediğin şekilde ver demeye başlar. Şimdi onun hakkında ne şekilde hayır olacağını Rabbim kendisinden daha iyi bildiği için Rabbinin iradesiyle, izniyle, yardımıyla, lütfuyla, rahmetiyle, merhametiyle bu hale gelmen dolayı artık Rabbine teslim olmuştur. Dilediğin şekilde beni kuru der. Dağ sallanır, bütün askerler ala bura çıkar saraya gelir yine. İnsan kaçar ama bu kaçmıyor. Korktuğu yerin üstüne gidiyor. Ne oldu der, adamlarım der öldü. Bu defa başkan muhafazanı tutar, bunu bir gemiye bindirin, ta denizin ortasına getirin, taş bağlayın, denizin içine sarın. Çocuk yine aynı duayı okur, kalpte zerre kadar şüphe yok. Allah'ım ekfini imbima şiite. İmtihanlardaki sabrı görüyor musunuz? Gemi bir dalgalanır, hepsi cuk denize, çocuk yine çıkar gelir. Allah izin vermeden beni öldüremezsin, der. Kral der, peki de seni nasıl öldüreceksin? Ancak bu şartla, bütün insanları toplarsın sağ alana, beni hurma ağacına bağlarsın, benim okum, yayında okuma alırsın, çocuğun Rabbi Allah'ın adıyla diye atarsan vurursun. Dilinciyi sessiz diye atıyorlar, neden bizi iyi anlattın diyor, çocuk diyor hayır diyor, sen yüksek sesle söyletilecektin telala, bütün halk bunu duyacak. Çocuk canını niye ortaya koymuş, insanlar bunu duysunlar da Allah'ın dinine girsinler diye. Tellalcı bağırarak söyler Çocuğun Rabbi Allah'ın adıyla Bismillah diye atar Tam çocuk şakağından Vurulur ve şehit düşer Kral der ki kurtuldu La ilahe illallah diye sesler yükselir Vezir der ki hayır Başka bir tane danışman seçmiştir Kralın bir tanesi öldü binlercesi dirildi İşte Allah kerameti kime vereceğini Çok iyi bilir Peygamberliği de kime vereceğini çok iyi bilir O latiftir Kral vazgeçmez konumuz sabır Bizim imtihanlarımıza bakın, bir de bunlarınkine bakın. Çünkü kral, o çocuk, rahip çocuğu yetiştirdikten sonra, çocukta bu durumunu, burayı unuttum, zikredemedim de, burada önemli bir paragraf var. Sen bu makama ulaştın, seni imtihanlar bekliyor, beni geçtin der, rahip, çocuğa, keramet, Allah'ın zekese verince. Demek ki bir insanın kalbine iman girerse, imanın girdiği dereceye göre, Allah'ın dine yaptığı hizmete göre başına imtihanlar gelecek. Sabır ya, kuşanmak zorundayız. Başka çaresi yok. Geriye dönüş de yok. Bak çocuk bu imtihanlar karşısında en son canını bile fedreder. Gönüllü bir şekilde. Bu adama iman edenler imtihan almışlar. Elçiler yok aralarında. Tek başlarına kalmışlar. Ama Allah'ın gücünü görmüşler. Çocuk hiçbir şekilde öldürülememiş ama çocuğun Allah'ın izniyle dediği şekilde öldürülmüş. Demek ki Allah'ın iradesiyle olan bir gerçek var ortada. Tanrılar kurulur. Bütün imadenleri ateşe atmaya kalkarlar. Bir sanal aleme daha girelim. Tanrılar kuruldu burada. <gülüyor> Kapıyı kapattılar. Buradan、e、dışarıda ateş açtılar. Çukur koydular içeriye. İnkar eden kurtuldu. İnkar etmen ateşe aldı. Allah korusun böyle bir imtihan gelirse ne yaparız? Rabbim böyle bir imtihan vermesin. Ama bir empati kuralım böyle bir imtihan gelirse hangimizin imanı sağlam? Bak bizden önceki ümmetler bu imtihanı yaşamış. O yüzden aman ve Resulü Allah Resulü diyor ki Ya Rabbi bizden önceki ümmetlere verdiğin ağrı imtihanı bize verme. Amin. Biz zayıfız. Ama bunlar bir imtihana tutulmuşlar. Ateşe atılanlardan hiçbir tanesi taviz vermiyor. Yakin bir şekilde Allah'ın gücünü görmüşler. Çocuk kucağında bir kadın geliyor. Kocasını atmışlar ateşe. Babasını atmışlar. Abisini atmışlar. Kardeşlerini atmışlar. Gök yok. Ateşe geliyor. Geri giriyor. Kadının gözlerinden yaş gelmeye başlıyor. Köpeç çocuk kucağında. Ateşe kadar geliyor geri gidiyor. Allah Resulü biliyor ki üç tane çocuk kundaktayken konuştu. Bir tanesi de bu. Cüreş diye bir çocuk var, salih bir kul vardı. Annesine itaat etmemişti. Edep dersine zikretecektik, bunu unuttuk. Subhanallah. Bir tane buydu. O kadar güzel ibadet, o kadar güzel ameller yapıyor ki bu. Ama nafil amellerinde annesi onu çağırınca itaat etmiyor. Anasılar diyor ki, fahişe kadınların iftirasına uğramadığı için Allah canını almazsın. Bir kümbet yapmış, öyle bir ibadet yapmışlar kendisine. <gülüyor> fahişe bir kadını yakaladıracaklar, çocuğu var, dine çocuğu. Şu rahiptir diyor babası,、Şu、kümbetteki o velikundur diyor, abiddir. Demek ki bu abidde başka kerametler de varmış ki, ey çocuk senin baban kimdir? Şimdi bir insana bu yetenek olmasa bunu bilir mi? Demek ki bak bunun gerisi de var. Bu makama çıkmış ama annesine karşı geldiği için annesinin bedduasına da çarptırılmış. Yani biz ikhlası bir şekilde ibadet mahkemine yükserebilir ama farzul ahmelerden ne görüyorduk acaba? İşte üç tane çocuk diyalallar. Bir bu, ikincisi hazretiysa, işte üçüncüsü bu çocuk. Çocuktu ki ana diyor, ana sen sıratı müstakim üzerindesin. Valla,hi ben cenneti görüyorum atla. Ana da at diyor. Şimdi dönelim bize kardeşlerim. Bir iman ettik diye Allah aşkına, bunlar ne oldu imtanalara bakın, bir de bizim imtanalarımıza bakın. Başımız ağrır, sızlarız. Kolumuz ağrır, sızlarız. Bacamız ağrır, sızlarız. Bir Müslümanla bir ezabeci laf gelir, uykularımız kaçar. Yolda geçen bir cahil bir sakalımıza, bir namazımıza, bir hareketimize laf atar, sızlarız. Birine selam veririz. Almaz, zorumuza gider. Biz şu imtihanlara bir sabredemiyoruz. Bir de bizden öncekilerin yaşadığı imtihanlara bakın kardeşler. Rabbim bizden önceki ümmetlere vermiş olduğu imtihanları kardeşlerim bizlere vermesin inşallah. <gülüyor> İstahat oldu mu? Subhanekallama ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfirke ve türbilek. Şu ayet aklımızda kalsa yeter. サブララザーの名前はあなたの名前はあなたの名前はあなたの名前はあなたの名前はあなたの名前はあなたの名前はあなたの名前はあなたの名前はあなたの名前はあなたの名前はあなたの名前はあなたの名前はあなたの名前はあなたの名前はあなたの名前はあなたの名前はあなたの名前はあなたの名前はあなたの名前はあなたの名前はあなたの名前はあなたの名前はあなたの名前はあなたの名前はあなたの名前はあなたの名前はあなたの名前はあなたの名前はあなたの名前はあなたの名前はあなたの名前